Yıllardır aradım seni her yerde Neden karşıma çıkmadın şehadet Saçlarım ağırdı aşkın sinemde Belim bükülür derdim sensin şehadet Dünya dedikleri yalanmış mer. Nefse boyun eğmek dert ile keder Nasip olsa da bir gün uğrarsan eğer beklediğimi görürsün seni şahadet Akan kanım seninle şeref bulsun Parçalanan bedenim rahmetle dolsun Yeter ki ölümüm seninle olsun Hizbullah'lar coşsun seninle şahadet Kanım dökülsün soğuk zindana Deşilsin yüreğim Kur'an uğruna Karan parçaya ulaşayım rahmana Yeter artık gel ey kutlu şehadet Tarihe destandı rehber Sümeyye Bak çağrısına annemiz Hayriye Zindanda şanlı bacımız Asiye Canlarıyla koştular sana şehadet Hizbullahilerin o Zeynepleri Anneleri, bacıları, eşleri Hasretinle şulelenmiş kalpleri hulleleri zinetleri sendin şehadet